hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Sözcü'den Mert Özün haberine göre İstanbul'un Beykoz ilçesi Deresekı Mahallesi'nde bulunan doğal sit alanı çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliği ile yapılaşmaya açılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise itiraz ederek kararı yargıya taşımıştı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İBB'nin davayı kazandığını ve ağaçlık alanın korunduğunu duyurdu. İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planı değişikliği nesnellikten uzak ve hukuka aykırı bulundu. Bakanlığın plan değişikliğinin iptaline karar verildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe konuyla ilgili açıklamada şunları söyledi. Beykoz, Dereseki mahallesinde Beykoz ve İstanbul'a nefes veren bir bölgeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliğiyle yapılaşmaya konu edilerek betona boğularak ticari olarak değerlendirilmeye çalışıldı. 16 milyon İstanbul'un bize verdiği görev ve sorumluluk İstanbul'un yeşil alanlarını korumak, bu kıymetli alanları dolar yeşili değil ağaç yeşili görmek ve korumak. Düzensiz, plansız, çevreyi yok eden betonlaşmaya karşı gereken davayı hızla açtık. Mahkeme tarafından yapılan inceleme sonucunda bakanlık tarafından yapılan değişikliğin nesnerlikten uzak olduğu bölgenin doğal dokusu ve topografik koşullarını yansıtmadığı tespit edildi. Mahkeme bu nedenle hukuka aykırı plan değişikliğinin iptaline karar verdi diye açıkladı. Bilim insanları sadece Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yetişen yeni bir mantar türü keşfetti. Adına Inosibe kushadasiensis* denilen mantar hakkında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bölgemizde yeni bir mantar türünün daha keşfedilerek bilim dünyasına kazandırılmasından dolayı çok mutluyuz" dedi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretimiyesi Profesör Doktor Ali Çelikle, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ata Bey Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görüşlüsü Osman Kaygusuz, Kuşadasındaki ormanda saha incelemesine çıktı. İkili burada daha önce hiç görmedikleri bir mantar türünü fark etti. Mantardan örnek alan ikili bir süre sonra laboratuvarda inceleme yaptı. Toplanan mantar örneklerinin dünyada ilk defa görülen bir türe ait olduğu belirlendi. Söz konusu mantar yalnızca Kuşadası'nda yetiştiği için Inosive Kuşadasiensis ismiyle tescil edildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de son 15 yılda 3,5 milyon hektar tarım arazisinin kaybedildiğini açıkladı. Dünya Toprak Günü vesilesiyle açıklama yapan Bayraktar, tarım arazileri üzerinde artan şehirleşme ve sanayileşmeye dikkat çekti. Topraklarımızı sözde değil fiilen korumalıyız diyen Bayraktar, Türkiye'nin uzun ömürlü bitkilerle beraber toplam arazi miktarı 2005-2020 döneminde 26,6 milyon hektardan 23,1 milyon hektara geriledi diyor. Bir diğer ifadeyle yaklaşık 15 yılda 3,5 milyon hektar tarım arazisini kaybettiğimizi bildiriyor. Birleşmiş Milletler'in bu yıl sloganın gıdanın başladığı yer olarak belirlendiğini kaydeden Bayraktar, Birleşmiş Milletler verilerine göre son 70 yılda gıdalardaki vitamin ve besin seviyesi önemli ölçüde azaldı. Sürdürülebilir olmayan arazi kullanımı, uygunsuz tarım faaliyetleri ve toprağın organik maddelerine verilen zarar hasat, anız yakılması gibi insan faaliyetleri, yetersiz veya yanlış bitki besin maddelerinin kullanımı ve toprakta biyolojik çeşitliliğin kaybı ülkemiz için büyük bir tehdit oluşturuyor, dedi. Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı patladı. BBC'nin haberine göre Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, Semeru Yanardağı'nın etrafındaki köylerde aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 1969 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yanardağ'ın neden olduğu kül ve duman hava trafiğinde herhangi bir aksamaya şu ana kadar yol açmadı ama bölgedeki havalimanlarının dikkatli olmaları gerektiği de bildirildi. Semeru Yanardağ'ından püsküren yoğun kül ve duman 1500 metre yüksekliğe kadar çıktı ve alarm seviyesini de en yüksek seviyeye çıkarıldığı açıklandı. Uluslararası Enerji Ajansı, Yenilenebilir 2020 isimli bir raporunda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaşanan enerji güvenliği endişeleri nedeniyle küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin önümüzdeki 5 yıl içinde 2 katına çıkacağını ortaya koydu. Yani bu musibet anlaşılan bir fayda da yaratıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yıllık raporuna göre Küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2027'ye kadar 2400 gigawatt artarak 5650 gigawatta ulaşması bekleniyor. 2400 gigawatt Çin'in tüm enerji kapasitesine eşit bir miktar yani çok önemli bir ...miktardan bahsediyoruz. Mevcut artış bir yıl önce tahmin edilen büyüme miktarından yüzde otuz daha fazla. Bu yıl küresel bir enerji krizinden kaynaklanan yüksek gaz ve elektrik fiyatları... ...yenilenebilir enerji teknolojilerini daha cazip hale getirdi. Rapora göre yenilenebilir enerji kaynakları önümüzdeki beş yıl içinde... ...küresel elektrik büyümesinin yüzde doksanından fazlasını oluşturacak... ...ve 2025'in başlarında kömürü geride bırakacak... ...en büyük küresel elektrik kaynağı haline gelecek. Türkiye'ye ilişkin bulgulara bakarsak Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin de %64 artışla 2027 itibariyle toplamda 90 gigawata ulaşması bekleniyor. Bunun %49'u güneşten %24'ü de rüzgardan gelecek. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.